Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ilk olarak Hz. Osman döneminde yapılan çalışmalardan bahsedeceğiz. Buhari daha önceki bölümlerde özetlenen derleme faaliyeti ile ilgili rivayetten sonra Hazret Osman zamanında yapılan tek harfe indirerek birden fazla nüsha yazdırma işi hakkındaki bilgiyi de Enes bin Malik'ten aktarmıştır. Hicri 25. yılda Hazret Osman'ı bu faaliyete iten sebep, Ermenistan ve Azerbaycan fetihlerinde bulunan Huzeyfe bin Yeman'ın evine bile uğramadan doğruca halifenin huzuruna çıkarak, kendine Orda olup biteni anlatmasıdır. Huzeyfe'nin verdiği bilgiye göre, çeşitli bölgelerden savaşa iştirak eden Müslümanlar, bu savaş esnasında, Kur'an'ı farklı okuma yüzünden birbirlerine düşmüşler, sert tartışmalara girmişler, hatta bazıları kendilerinden farklı okuyanları, ağır bir şekilde suçlamışlardı. Farklı okuma sebebi, Hazreti Ebubekir zamanında yazılan nüsadada 7 harfin bulunması bu bakımdan bölge ve kabileler arasında farklı okumalara imkan hasıl olması ve bazı sahabilerin özel nüsalarında Kur'an'dan olmayan bir kısım açıklayıcı kelimelerin bulunmasıydı. Huzeyfe bu ihtilafın tefrikaya, bölünüp parçalanmaya, kitap üzerinde şüphelerin oluşmasına sebep olacağından korkmuş, halifeden duruma müdahale etmesini rica etmişti. Bunun üzerine halife, yine Zeyd bin Sabit başkanlığında dört kişiden oluşan bir heyet kurmuş, heyete daha önce yazılan Musaf'ı ve Kureyş lehçesini esas alıp, diğerlerine diğer harflere yer vermeden birkaç nüsa musaf yazmaları, yani ana nüsa'dan birkaç kopya çıkartmaları emrini vermiştir. Heyet, yedi nüsa yazmış, Halife Osman bunları İslam ülkesinin yedi bölgesine göndermiş, ayrıca bunların doğru okunmasını sağlamak üzere uygulayıcılar da görevlendirmiştir. Halife bundan sonra Kur'an'ın bu nüshalardaki şekil ve lehçeye göre yazılıp okunmasını, ona uymayan farklı lehçelerden kelimelerle açıklamaları ihtiva eden özel yazmaların yok edilmesini istemiştir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i koruma vaadinin bir tecellisi olmalıdır ki, bu ilk nüshaların gönderildiği bölgelerde yaşayan Müslümanlar, o musafları esas alarak onların aynı olan birçok Kur'an nüshası yazmışlar, ayrıca İslam tarihinin her döneminde ve bütün İslam ülkelerinde çok sayıdaki Müslüman tarafından Kur'an-ı Kerim ezberlenmiş, böylece bu kutsal emanetin hiçbir değişikliğe uğramadan sonraki nesillere intikali sağlanmıştır. Hazret Osman'ın anılan heyeti hazırlattığı yedi nüs'anın akıbetine gelince, bu konudaki bilgiler net olmamakla birlikte bunların en az üçünün günümüze kadar geldiği kabul edilmektedir. Bu üç nüsadan biri, Osmanlıların Medine'den çıkarken yanlarında getirdikleri ve halen Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan nüsadır. İkincisi, Timur'un Şam'dan alıp götürdüğü sadır ve halen Taşkent'te bulunmaktadır. Üçüncüsü ise İngilizlerin Moğol hükümdarlarının sarayından alıp götürdükleri ve Londra India Ofis Kütüphanesi'ne koydukları nüsadır. İlk mushaflar konusunda değerli bilgiler veren Osman Keskinoğlu'na göre de Medine Mushafı günümüze kadar gelmiştir. Kufe Musafı'nın 1689'da Suriye'de olduğu hakkında kesin bilgiler vardır. Şam Musafı son zamanlara kadar korunmuş olup Suriyeli Abdülhakim Efgani tarafından resim yapar gibi aynen kopya edilen bir nüshası Şam'da bulunmaktadır. Taşkent'te bulunan nüshanın ise Hz. Osman'ın Musafı olup olmadığı konusunda farklı görüşler vardır. Birçok hadiste Kur'an-ı Kerim'in yedi harf üzerine indirildiği zikredilmiştir. Bu yedi harften maksadın ne olduğu üzerinde değişik açıklamalar vardır. Bunlar içinde de bize göre gerçeğe uygun olanı şu ikisidir. a. Yedi harften maksat, yedi Arap kabilesinin lehçeleridir. b. Yedi harf, aynı manaya gelen kelimelerin birbirinin yerine kullanılmasıdır. Bilindiği üzere Kur'an, Arapçanın Kureyş lehçesine uygun olarak vahyedilmiştir. Allah, Kur'an'la yeni karşılaşan ve Kureyş lehçesinden farklı lehçeleri bulunan Arap kabilelerine kolaylık olsun diye, bazı kelimeleri aynı manada olup onların kullandıkları kelimelerle de ifade buyurmuş, yani bu kelimeleri de vahyetmiştir. Bu kelimelerin de sayısı yediği geçmemiştir yani bir mana karşılığında en çok yedi farklı kelime kullanılmıştır. Bu konuda zikredilen hadislerle yapılan açıklamalardan ortaya çıkan sonuç şudur. Kur'an'a muhatap olan Arap kabileleri, ortak bir dil, Arapça konuşmakla beraber aralarında lehçe farkları vardı ve farklı kabileler, bazı kavramlar ve nesneler, maddi varlıklar için Farklı kelimeler kullanırlardı Hz. Peygamber Kureyş kabilesindendi Ve bu kabilenin dili En gelişmiş Arap lehçesiydi Kur'an-ı Kerim bu lehçede gelmiş olmakla beraber Bütün Kur'an'ın değil Bazı kelimelerin Farklı lehçe ve şekillerde okunmasına Başlangıçta Allah tarafından izin verilmiş Hangi kelimelerin kullanılacağı da Resulullah'a bildirilmiştir yedi harf üzerine inmesinin manası budur. Kur'an ve İslam zihin ve gönüllere yerleştikten sonra Kureyş lehçesi yaygınlaştığı için artık bu ruhsata gerek kalmadığı, öte yandan az da olsa farklı kelimenin ümmetin birliğine gölge düşüreceği yönündeki işaretler göz önüne alınarak Hazet Osman zamanında ana nüsadan kopye edilen nüssalar Kureyş lehçesine göre yazılmıştır. Az önce açıkladığımız 7 harf meselesinin yanı sıra Arapça gramer özelliklerine ve tecvit güzel okuma kurallarına bu konulardaki farklı anlayış ve uygulamalara dayanan kıraat farklılıkları İslam alimlerince ilk asırdan itibaren dikkatli bir incelemeye tabi tutulmuş o dönemdeki yazının okuma açısından pek çok seçeneğe açık bulunması gerçeği göz önün alınarak sahih okuyuşların sahih olmayanlardan ayırt edilmesine özel bir önem atfedilmiştir. Bu konu kıraat ilmi diye bilinen disiplin içinde etraflı bir şekilde ele alınmış olup Hz. Peygamber'e dayandığı kabul edilen vücuhul kırae, okuma şekilleri için şöyle bir tasnif yapılmıştır. Kıraat-i Seba'a, genel kabule göre mütevâtir rivayete dayalı yedi okuma şekli. kıraat Aşere, çoğunluğa göre mütevatir, bazı alimlere göre meşhur rivayete dayalı üç okuma şeklinin daha yedi okuma şekline eklenmesiyle elde edilen on okuma şekli. Takrib ise, kıraat Aşere imamlarının ravileriyle o ravilerin ravileri arasındaki Küçük ihtilafları, bunları öğrenip okumayı ifade etmektedir. Bu on kıraate eklenen dört kıraat daha vardır ki, bunların şaz olduğu, muteber olan kıraat şartlarını taşımadığı hususunda ittifak edilmiştir. Gerek yedi harfin, gerekse az önce işaret ettiğimiz değişik kıraatlerin şu iki önemli özelliği gözden kaçırılmamalıdır. A- Bunların tamamında okuyuş şeklinin Hazreti Peygamber'e dayanması esas alınmıştır. B. İslam inancı, ibadeti, ahlakı ve değişik alanlara dair düzenlemeleri hususunda bu farklı okuyuşların değiştirici bir etkisi ve sonucu yoktur. Sevgili dinleyenler, Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızın şimdilik sonuna geldik. Kaldığımız yerden devam etmek üzere selametle kalın. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren